Açık dergi. Şimdi bir kayıda geçeceğiz. Çok da fazla zamanımız olmadığı için lafı uzatmak da istemiyorum. Ee, aradan önce Gezi Postası'nı dinleyeceğiz. Bu kaydın biraz e, eski bir daha doğrusu iki gün önce yapılmış bir kayıt olduğunu öncelikle not düşmem lazım. 12 Haziran'da ee, dün geliştirdim gerçekleşmiş bir kayıttı. Dün açıklamalar, Erdoğan açıklamaları vesaire nedeniyle yayına verememiştik. Ee, şimdi Bilge ve Mehmet Onur'a kulak vereceğiz. Gezi Parkı'nda geçen haftadan itibaren başlamış hem matbu hem de internet olarak yayına girmiş olan e, günlük gazeteyi anlatacaklar bize. Evet Gezi Parkı'ndayız şu anda. 12 Haziran, e, Taksim Geniş'in 16. günü. E, dünkü olaylardan sonra ben çok yeni geldim ama aslında bir tekrar toparlanma hali olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi iki tane... E, ne diyeyim ki derin işçi var yanında ee, Mehmet Onur ve Bilgi. Ee, aslında iki gün önce biz onlarla haberleşmiştik ve e, postayı konuşacaktık Gezi postası. Ee, bir süredir devam ediyoruz. Geçen hafta başlamıştı. Cumartesi günü başladı evet. Cumartesi. Şimdi onunla ilgili konuşacağız ama aslında biraz da günle ilgili nasılsınız diye sormak istiyorum. E, yorgunuz biraz. Yani e, bir, ufak tefek, yani pek çok insan gibi ufak tefek yaralarımız falan da var. Hı -hı. Ama iyiyiz. Gayet toparlanıp geleceğiz. Hı -hı. Yani şey, e, bir sorunumuz yok. Aynen aynı şekilde. Yorgunuz sadece. Yorgunuz biraz e, ıslanmış ve üşümüş ve Hı -hı. işte toparlama aşamasındayız. Ama iyiyiz. Hı -hı. Gayet iyiyiz. İkiniz de parkta mıydınız peki dün? Yoksa meydandan parka? gelen insanlar. Ben dün izleyiniz. gece parkta e, kalmıştım zaten. İşte operasyon haberini aldıktan sonra e, kalktım. Ondan sonra e, yer yer parka girdim ama hani geceye kadar şey, sürekli dışarıdaydım. E, meydanda, barikatlarda açıkçası artık onun da yani e, onu da özellikle belirtiyorum Çünkü sürekli bir medyadan marjinalleştirme sanki işte barikatlarda 15-20 kişi varmış gibi gösterme Hı. havası var ama ya dün gece saatleri bile 20-30 bin kişi e, sokaklardaydı Ben de oradaydım. hani onun bir meşhurlaşması da gerekiyor Bunda hiçbir sorun yok e... Aynen yani burada şöyle bir ayrım yok yani parkta kalan makul Direnişçiler var ve bunlar çevreciler ve gezi parkını önemsiyorlar. Ama sokaklarda, etrafındaki sokaklarda ve meydanda aslında işte tam da işte hükümeti düşürmeye çalışan Faiz Dobis'in adamı olan bir takım marjinal insanlar falan yok. Yani parkta kalanlar aynı zamanda meydanda olanlar meydanda olanlar aynı zamanda parkta kalanlar tabii ki dışarıdan destek geliyor ee, ve insanların ortaklaştığı bir dert var. Ee, bu anlamıyla bu buradaki bu park direnişçileri ve sokaktaki provokatör ayrımını da mutlaka kaldırmak gerekiyor. Yani medyadan medyanın bu bombardımanını biz kendi özgür medya araçlarımızı değiştirmeliyiz. Evet. Şimdi bu değişime geçeceğiz ama aslında tam da şu noktada dün e, vali mutlu'nun yaptığı açıklamadan sonra aslında bu söylediklerimiz daha da bir önem kazanıyor. Çünkü son yaptığı basın açıklamasında neredeyse yani Anne babalara seslenerek yok, evet, çocuklara parkın içinde can güvenliği yok artık oradaki insanların dedi. Hani o noktada buradaki insanların olması hala tabii ki de çok önemli. Şimdi o zaman medya kısmına geçelim. Nereden çıktı bu fikir? Burada Çapul TV var. Gezi Radyo başlamıştı bir süredir yayına ve postayı da görmek mutluluk verici tabii ki de. Siz nasıl bir araya geldiniz ve nasıl ee, nasıl oldu? Şöyle zaten aslında biraz derelişin karakterini anlatmak açısından da şu e, dezenformasyonu da yıkmak açısından da belki nasıl toplandığımızı çünkü gazete ilk fikir değildi aslında. Ee, onu kısaca bir anlatmak istiyorum hı hı. Ee, ilk burada Gezi Parkı'na müdahaleyi duyduğumuz zaman e, yani ben duyduğum zaman başka arkadaşlar da e, nihayetinde destek vermişti tabi işlerin buraya geleceğini henüz daha kimse bilmiyordu ama e, büyüdükçe de işler bir sosyal medya sitesinde e, bir grup insan bir araya gelmeye başladık baktık oraya gidiyoruz e, herkes oraya gidiyor şuradan buradan hani bu işi biraz daha organize yapalım biz de çadır kuralım e, para toplayalım yardıma katılalım e, bir arada ne yapabileceğimizi alanda nasıl durabileceğimizi alan hakikaten dediğim gibi hani sokakta da buradaki kurulunda da nasıl hani biz ne yapabiliriz e, konuşmaya başladık grup olarak bir araya geldik e, burada toplanmaya başladık. E, şey bileşimi de açıkçası biraz tırnak karakterine dair hani bir şeyler söyleyen e, bir bileşim bu işte şu marginaliler bilmem ne vesaire ayrımında da e, o dilin içerisinden marjinal insanlar da var aramızda belki ama e, tırnak içinde kullanıyorum tabii bunu e, 40 kişi bir araya geliyor yani çok da şey rağbet görmeyen bir sosyal medya sitesi üzerinden flan sitesi üzerinden e, hani burada işte internet sitesi yapalım toplandık hani işte burada kar etkinliğe katılıyoruz. Evet savunmayı da düşünüyoruz. Gaz maskesi alımlarına baktık. Barikatlara gidiyoruz. İşte kütüphane kurumuna yardım ediyoruz vesaire diye. Hani bu şekilde başladık. Bunların büyük ağırlığı, çok büyük ağırlığı çalışan insanlar. Böyle bir toplandık. Sonra e, işler geliştikçe biz burada sürekli kaldıkça bir şeylere koşturdukça. E, yani şunu düşünmeye başladık açıkçası. E, medya çok fazla e, burayı çarpıtıyor. Konuyu sürekli değiştirmeye uğraşıyor. Ee, ya biz de bunu duyurmak için bir şeyler yapalım. Çünkü hepimizi orada ortak kılan e, belki de çok az şey var o birleşim içerisinde. Hani bir tanesi bu beş acil talebin hani gerçekleşene kadar burada kalacak olma iradesi. E, ama bunlar yeterince duyurulmuyor. Sürekli konu oradan çarpıtılmaya çalışılıyor. Biz burada bu beş talebi için varız. muhatapları burada bizim gibi. Ki bu en güzel yanı oydu. Böyle çok inisiyatif çıktı. Biz kendimiz olduğumuzda düşünmüyoruz. Taksim Dayanışması'na da katıldık sonra Gezi Postası olarak. Evet. Ve şey, e, burada muhatapları çok geniş bir grup, tek başlı bir direniş değil. Pek çok inisiyatif gelişiyor. E, onu bir araya getiren belli ortak talepler var, e, belli sıkıntılar var. E, belki insanlar öyle ifade etmiyor ama hani kent hakkı, kentsel dönüşümün sonuçları, bu son e, neoliberal politikaların sonuçları, kentten sürülmesi insanların, her şeyin kent odaklı yapılması ve buna tepkiselliğin buraya yığılması gibi bir durum var. Ve yani pek çok inisiyatif de bir araya geliyor ama bunun sesi duyulmuyor. E, olay... Gene 10 küsür yıldır çektiğimiz bu AKP-CHP karşılığı vesaire medyadan çarpıtılmaya doğru çalışılıyor. Biz bunu duyurmak için ne yapabiliriz dedik. Yani televizyondan da habersizlik o zaman ama o da işte başka bir girişimle çıktı. Bir gazete çıkartalım madem hani bir yandan da başka işlerle uğraşırken. Çünkü medyadan çok daha doğru yansıtabileceğimiz de düşündük. Hem talepleri daha fazla duyuralım hem diğer illere de sesimiz gitsin. Burada televizyonun gösterdiği gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda çevirmen arkadaşlar da var. İngilizce Fransızca aynı gün çeviriliyor. Hem dışarıya da bir bilgi kanalı daha biz oluşturalım dedik. Yani bir sürü girişim var bu konuda. Burada tabii sıkıntılarımız da var. Onlara dair konuşalım. İşte gözaltına alınırsanız ne yapacaksınızdan tut buradaki sağlık sorunlarına, organizasyonla ilgili uyarılara vesairesine. Zaten ona da Gezi'de Yaşam'dan da bayağı bir yer ayırıyoruz sürekli. Gaza karşı ne yapılması gerektiğine, nasıl önlem alınması gerektiğine, nasıl kendimizi savunmamız gerektiğine kadar her şeye yer vermeye çalışıyoruz. Durum evet. bu. Yani epey heterojen bir e, topluluktan bahsediyoruz. Tıpkı bu tabii ki tabii gibi. ki. Evet. Bir de söylediğin gibi aslında şey de önemli. Oradan da biraz e, şeyden bahsedebiliriz. Yani Sadece bu parkın içinde değil, parkın neden burada olduğuna dair, neden bu insanların burada olduğuna dair hem dışarıya hem de buradaki insanlara bilgi vermek gibi bir misyonu da var. Bana göre haber seçimimizi biraz soracağım aslında. Mesela bugün çıkaracağınız gazetede net bir şeyler konuşacaksınız. Ee, dün, şöyle geçeyim hızlıca, dün aslında bir sayı sabah saldırıdan kaynaklı hani dağıtıma sokamadık ama Hı -hı. internette var. Hı -hı. Sizin okuduğunuzdan bir sonraki günde. Hı -hı. Onda... E, Manşetten şeyi görüyorduk esasen bu çakma heyet diyeceğim hani hiç şey nedir e, burayla ve muhataplarla alakası olmayan gene e, şey hani AKP'nin kendi kafasına göre seçtiği bir atama heyet meselesi vardı. Hı hı. Bu kafa karışıklığı yaratmasın diye hani öyle sunuluyordu hani bu değil hani burada muhatap da belli talepler de belli herkes burada hani biz muhatap alınana kadar yokuz hani bu bu heyet bizi temsil etmiyor meselesini görmüştük Hı. esasen. Ee, bugün çıkartacağımız sayıda e, tabii ki şey operasyon meselesi öncelikli olacak e, ve şey e, birazcık hani medyayla da uğraşmak niyetindeyiz ve de hani şunu söyleyeceğiz en önemlisi bizim en başta söylediğim şey e, şu anda burayı yani muazzam bir dezenformasyonla bölmeye buradaki bileşimi farklı göstermeye. Yani hem Gezi Parkı'na sonuçta burada kalan çok fazla sayıda insan var buradaki insanların hani hem günlük yaşamlarını organize etmeye, örgütlemeye yönelik bir takım şeyler işte hem de burada kamp alanı yaşamına dair bir takım uyarılar, önlemler bunu yapın, bunu yapmayın. Esasen taksim dayanışmasının talepleri çünkü şöyle bir şey de yapıyor ya başbakan sürekli. İşte biz bu taleplerini anlamadık, bilen var mı? Hani biliyor musunuz ne istiyor bu insanlar falan gibi bir şey yapıyor. Halbuki başından beri konuşulan 5 maddelik bir talep listesi var. Muhatap burasıdır ee, ve illerden haberler. Ee, arkadaşım da söylediği gibi medya meselesini döne döne işleyeceğiz. Bu gezi. E, sadece geziden ibaret değil, hani o meydana saldırı, sembolik bir saldırı ve önemli bir saldırı. Meydan da bu işin parçası, hı hı. hani sokaklar da bir parçası. Yani burada bütün bir kentsel dönüşümün üstüne üstüne toplanma ve eylem özgürlüğünün yok sayılmasına karşı hani bir direniş gerçekleşiyor. Toplamda da hani direniş, hani yaşam kurmaksa yaşam kurmak, meydana sahip çıkmaksa meydana sahip çıkmak, hani barikatta durmaksa barikatta e, barikatta durmak. İşte hani burada şey bir dayanışma ölmekse, dayanışma ölmek, yeni inisiyatifler geliştirmekse o, atölyeler, hani direnişin içerisinde ne varsa onun sesi olmaya çalışıyoruz. Zaten hepsinde bulunmaya çalışıyoruz. Burada matbu olarak gazeteyi bulmak mümkün ama bulamayacaklar için nereden bulabileceklerini soruyorum. Üç farklı kanalımız var aslında. Esas olarak bir blog adresimiz var ve her sayımız oraya yabancı diller dahil olmak üzere yükleniyor. Gazete Gezi Bunun dışında Twitter hesabımız var. Gene aynı şekilde Gezi Postası bir de aynı şekilde Facebook sayfamızda var orada da bütün sayılarımızı bulabilirler Gezi postası adreslerinde Hı -hı. üç farklı kanalda bulabilirler. E, hepsini bulabilirler bu diğer sayıları. illerdeki arkadaşlara da buradan e, şöyle <gülüyor> o, onu doğru söylediğiniz olabildiğince en azından sadece 4 sayfalık bir gazeteyiz ama birini diğer illere ayırmaya çalışıyoruz şeyi de sevinçle karşılıyoruz orada da bir takım inisiyatifler çıkıyor talepler daha netleşiyor kendi alanlarına dair de talepler netleşiyor Dersim olsun Ankara olsun bu Onlarla haberleşmeye, oradan arkadaşlarla haberleşmeye, hani oradan doğrudan haber aktarmaya, işte Gazi de buna dahil ee, ki yani direnişin önemli bir parçası evet. olduğunu düşünüyoruz. E, varlıkları bizim için de çok önemli gaziden de haberleri taşımaya çalışıyoruz hani bir kısmını sürekli onlara ayıracağız Teşekkürler. son bir soru soracağım biz şu an kütüphanenin yanındayız ve anladığım kadarıyla siz kütüphaneyle de ilgileniyorsunuz şu an oradaki durumu da bir sorayım ihtiyaç vesaire yani kütüphaneye daha fazla <gülüyor> kitap lazım <gülüyor> inanılmaz bir sirkülasyon oldu başından beri kütüphaneyi e, kurduğumuzdan beri çok kitap gidiyor çok kitap geliyor ama bu dünkü saldırıdan sonra ve yağmurdan sonra kitaplarımız biraz azaldı ama inanın Dün o e, gaz bombaları düşerken de insanlar hem kitap alıyorlardı hem kitap bırakıyorlardı. İnanılmaz bir şeydi o. Poşetlerle gaz maskelerimiz var ve o yüzden konuşamıyoruz. Birbirimize şey yapamıyoruz ama işaretlerle tamam teşekkürler sağ olun falan gibi böyle e, vücut diliyle konuştuğumuz insanlar oldu. E, şu anda e, ihtiyacımız yangın tüpü ve kitap gerekirse gelirse çok seviniriz. Bunu, bununla ilgili de Gezi Kütüphanesi ile Twitter'dan takip edebilirler. Süper. Çok teşekkür ederim size. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Açık, Açık dergi. dergi. Evet. Ve bir son dakika. ...haberimiz var kapatırken. Evet bundan bir saat önce Taksim Dayanışması bir basın açıklaması yapmış... ...ve orada aslında e, gerçek muhatap olarak Taksim Dayanışması'nın içinde e, yer alacağı... ...ve diyalog kanallarının açılacağını umuyoruz demişti. Sanatçıları, aydınları ve medyayı taleplere yönelik somut adım atılması yönünde... ...katkılarını arttırmaya davet ediyoruz demişti. E bundan bir saat sonra aslında tam bu talebe yönelik olarak güzel bir haber geldi. Tayfun Kahraman'ın Twitter hesabından öğrendiğimiz bir haber bu. Şehir Plancılar Odası İstanbul Şube Başkanı ve Taksim Dayanışması Sözcüsü olan Tayfun Kahraman... Şöyle diyor şu an çok aynı bir gelişmeyle Taksim danışması sözcüler olarak sanatçı ve aydınlarla birlikte başbakanlık konutuna görüşmeye gidiyoruz dedi. Yaklaşık 15 dakika önce attığı bir mesaj bu. Evet. Ee, bir isimler de belli oldu bu arada. Şeyh plancılar Odası İstanbul Şubeleri, Mimarlı Odası İstanbul Şubeleri, disk GESK ve TMOB İstanbul e, Tabip Odası da dahil olmak üzere. Tarfın Kahraman Derya Karada'da. Eyüp Muhçu, Ali Çerkezoğlu, Beyze Üstün ve keskten Bir Kadın Temsilcinin ismi sayıldı. Bu daha önceki HED eklenmeler oldu manasına geliyor. Yanı sıra tek başına değil Taksim Danışması sanatçıların çağrısına andık. Yavuz Bingöl, Nebil Özgen Türk, Suna Yakın, Ceyda Düvenci, Halit Ergenç, Ali Sunal ve Mahsun Kırmızıgül de orada bulunacakmış. Ankara'da başbakanla bir kere daha Görüşecekler, alanların beklenti ve talepleri nettir, basittir, insanidir, hukukidir ve meşru, meşrudur diye belirtmişlerdi. Kendi e, denişlerine olan inançlarını bu şekilde belirtmişti. Taksim dayanışması yaklaşık bir saat önce yaptı. açıklamasında bu az evvel söylediğimizde bir son dakika bir Başbakan Tayyip Erdoğan'la ikinci bir görüşmenin yapılacağı Taksim dayanışması ile bu arada teyit ettiğimizde de söyleyelim. Tayfun Kahraman'ın Twitter hesabı dedik ama kendisiyle de görüştük. Evet. Herhangi bir uh, fake ya da troll içerisinde değiliz şu anda. Evet, edilmiş bir haber olduğunu ve son dakika haberi olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Haberler şimdilik bu kadar aslında. İlerleyen e, zamanlarda, saatlerde e, açık gazete başta olmak üzere e, bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi bulacaksınız zaten açık radyoda. Bu arada alandan Öğründen sonra 4.30 itibariyle bir ihtiyaç listesi gelmişti. Evet. Onu söyleyelim i̇htiyaç, ihtiyaçlarımız çokça karşılandı diyorlar. Birkaç kalem dışında pek bir şeye ihtiyaç yok. Yiyecek ve ihtiyaç ilaç ve ihtiyaç olmadığı özellikle belirtilmiş depolanmış ve bunların muhafaza edilmesi gibi bir ayrı bir kalemde olduğundan şu anda yiyecek ve ilaç talep edilmemekte alandan ama oradaki sahne için bir ses sistemcisi, ses sistemi ve masa e, gerekiyor. itfaiye e, birimi için 15 profesyonel maske, mutfaklardan da meyve suyu, ayran e son olarak da revirlerin kesinlikle ilaca ihtiyacı yok depolamakta zorluk yaşanıyor diye belirtilmiş. Bu da iyi bir durum evet. ve meydanda dolu gözüküyor. Evet. Açık Dergi.